Merhaba, Bir Söz küçüm programında da beraberiz. Ben Melda. Bugün Burcu Meltem Arık Akyüz'le, ki kendisi de hatta sanırım. Merhaba Burcu. Merhaba. Çocuk ve doğa ilişkisini konuşacağız. Minik Tamanın yaptığı bir çalışma ve araştırma çerçevesinde. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Burcu? İyiyim. İzmir'deyim, açık havadayım. <gülüyor> o yüzden çok keyfim yerinde. Güzel, doğal bir ortam içerisindeyim. Peki minik temanın araştırmasına geçmeden önce bir seni tanıyalım. Biraz minik temayı tanıyalım ve hızlıca da araştırmanın sonuçlarına ve çalışmaya geçelim. Tamam. Ben Tema Vakfı'nın eğitim bölüm başkanı olarak çalışıyorum. 2011 yılından bu yana 15 yıldır da çevre eğitim alanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yaptım. Ee, minik tema diye bir programımız var bizim. 4 yaştan aslında şöyle anlatayım. 4 yaştan yetişkinlere kadar bizim çok e, farklı yaş gruplarına ve kişi kurumlara yönelik çevre eğitimi, doğa eğitim programlarımız var. Minik tema da 4-10 yaş grubuna yönelik geliştirdiğimiz bir program. 3 yıldır uyguluyoruz. 3. yılda e, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle e, e, bunu yaygınlaştırma fırsatı bulduk. Bu program çerçevesinde çocuklar bir yıl boyunca ses yankılanıyor ama ben kendimi duyuyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz şu anda? Ee, biz seni gayet net duyuyoruz. Tamam. Ee, 4 ile 10 yaş arası yani okul öncesi ve ilkokul çocukları bir yıl boyunca ağırlıkla dışarıda, sınıflarının dışında, okul bahçelerinde ya da yakınlarındaki parkta ya da yakınlarındaki doğal alanlarda... E, doğayla temaslarını destekleyecek, teşvik edecek, orada serbest, özgür öğrenme ortamları sağlayacak etkinlikler gerçekleştiriyorlar öğretmenleriyle birlikte. E, ve Bir yılın sonunda e, biz onların ilişkilerini e, izliyoruz, değerlendiriyoruz onlarla beraber. Böyle bir program Türkiye'nin dört bir yanında uygulanıyor. E, dediğim gibi üçüncü yılda İstanbul Kalkınma Ajansı'yla sadece İstanbul'da Hı hı. Ki çok büyük bir metropol ve burada giderek Çocukların doğayla olan ilişkilerin azaldığını Gözlemlediğimiz için Buraya özel bir proje geliştirme fırsatı bulduk Ve 500 okulda Bini e aşkın sınıfta 30 bine yakın çocukla minik tema programını uyguladık Yani çocuklar Toprağa dokundular Ağaca sarıldılar, bulut gözlediler Doğaya yakınlaştılar Yani o anlamda bir destekleme programı oldu Bunu yaparken de Hı hı. E, şunu göz, gözlemlediğimiz bir şey vardı İstanbul'da, özellikle büyük şehirlerde, İstanbul'da büyük şehirlerde çocukların e, doğal ortamlarla buluşma şansı da azalıyor ve e, daha çok kapalı mekanlara e, tıkılı kalıyorlar yazık ki başka seçenekleri olmuyor. E, peki bu alanda çocuklar bize gerçekten böyle mi bu alanda ne söyleyecekti? 2500 çocukla bir araştırmaya girdik. Hı hı. Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dikanı liderliğinde ağırlıklı ilkokulda bin çocukla, ortaokulda da bin çocukla, e, lise grubundan da çocuklarla e, boş zamanlarında ne ile ne, vakit geçiriyorlar? Doğayla ilişki kuruyorlar mı? Doğaya nasıl bakıyorlar? Nasıl yaklaşıyorlar? bunu yönelik bir araştırma yürüttük. Araştırma bulguları da bizim gözlemlerimizde haklı olduğumuzu ortaya koydu. Bu bir yandan çok üzücü bizler için. Bir yandan da aslında bize büyük bir sorumluluk veriyor. Ee, şunu gördük. örneğin, e, Çocukların çok büyük bir kısmı eğer yakınlarında bahçe, park varsa bu, bu çocukların büyük bir kısmı boş zamanlarında internet ya da bilgisayarı tercih etmiyor. Bahçeyi ve parkı tercih ediyorlar. Ancak yakınlarında böyle alanlar yoksa, bu fırsatı onlara verilmiyorsa ağırlıkla televizyon iziyorlar. Yüzde %80 80'e yakın bir oran var bu anlamda, özellikle ilkokul çocuklarında. Sosyalleşemiyorlar, enerjilerini açığa çıkaramıyorlar. Bu, bu, bu mesela araştırmaların sonuçlarından bir tanesi de bizim içinde zaten bildiğimiz ama çarpıcı olarak bildiğimizi ortaya koyan bir sonuç oldu. Ee, ne isterdiniz ya da nerede mutlu olurdunuz sorusu hı hı. sorduğumuzda e, yine %70'lere varan bir oranda çocuklar bahçe ve park istediklerini söylediler. E, Tokazan'ın aklına alışveriş merkezi ya da kapalı mekan alanları geldi. E, spor salonu istediklerini de söylediler. Evet. Şunu da gözlemledik yine araştırmamızın sonucunda. Yaş arttıkça aslında gençlerin ve çocukların doğada geçirdiği vakit azalıyor galiba. Hem de çok ciddi oranlarda azalıyor. Hı hı. Şunu da fark ettik yine. Eğer erken yaşta ailesi ya da okulunda doğayla ilgili doğayla buluşturan programlara katılmışsa ileriki yaşlarda daha doğa dostu söylemler ya da ifadeler kullanıyor. Yani biz öğrencilerinde doğaya yakın olan öğrenciler ya da o bilgiyi veren öğrencilerin aslında bununla bağlarının çok daha erken yaşlarda kurulmakta olduğunu fark ettik, gözlemledik. Biz tabii bir yandan bu 2500 çocukla ve gençle bu çalışmayı yaptık. Bir yandan da dünyada ve Türkiye'de bu alanda yapılan araştırmaları tamam, inceledik. Onlar ne söylüyor bize? Onlar da aynı şeyi söylüyorlar şunu diyorlar çocukların doğa çocukları için ihtiyaçtır. Bunu çok net vurguluyor araştırmalar ve aynı zamanda çok iyi bir öğrenme ve gelişme ortamıdır. Aslında birçok makalede de çocuklar için doğayı bir arkadaş oyun arkadaşı, serbest oyun arkadaşı olarak ifade ediyor. Ve ne kadar erken yaşta başlarsa, kesin ileride doğa dostu e, olması o bakış içerisinde olduğu e, literatürde, literatür bize söyledi. Dolayısıyla çok genel temel bilgilerimiz bunlar. Ee, ee, bir bu yandan, ha sen devam evet, et lütfen. yok yo, yo sen, sen lütfen devam et. Ee, şu da, şu da önemli bir sonuç olarak çıktı. Aslında ilgileri ve farkında... ilgileri çok yüksek. Yani, Etraflarında bitki ve hayvan ve doğal ortam olmasını çok istiyorlar. Hemen her yaş grubu. Hı hı. Ee, ancak e, fırsat bulamıyorlar ya da e, mekan yer bulamıyorlar. E, zaman bulamıyorlar ne yazık ki. Bunu da söylüyorlar. E, bir de şu bağlantı kopuk onu da gözlemledik. Aslında doğaya ilgileri yüksek. Merak ediyorlar. Öğrenmek istiyorlar. Görü yani anlaşıldı ki eğer fırsat olursa onu tercih edecekler. E, ama bu Günlük yaşamla doğa arasındaki ilişki, ilişki kopuk yani e, günlük yaşamda aldığımız kararların yaptığımız alışverişin e, hareketlerimizin e, bugünkü doğanın içinde bulunduğu sorunlar krizle ilişkisini e, kuramıyorlar bilmiyorlar bu da anlaşılır tabii e, bu ilişkinin olmaması da e, biz, bizim için ciddi, ya önemli bir sorun bu ilişkiyi kurmak gerekiyor önce bir çözüm bulabilmek için. Genel hatlarıyla çalışmamız, araştırmamız bize bunu söyledi. Bir de şunu eklemek isterim. Ee, biz minik tema programını uyguladığımız çocuklarla uygulamadan önce ve sonrasında bir Hı -hı. ön test son test uyguluyoruz. Evet ben de, ben ee, de onu soracaktım. Evet yani şu bizim için çok önemli çünkü yani evet bunu e, söylüyoruz, uyguluyoruz ama ne fark oluyor, fark oluyor mu diye. Ee, şimdi... 15 tane kazanımımız var bizim bir yıl boyunca çocuklar bu programı uyguladığında hani şunları şunları şunları söyler yapar ya da ifade eder gibi. Somut bu arada şu, de benim somut de önümde açıksan, açık alandaysan ve paylaşamıyorsan hani ben de paylaşamıyorum. Paylaşamıyorum evet sevinirim sevinirim birkaç y örnek verebilirsin. Yani mesela e, toprağın canlılar için barınak olduğunu söyler kazanımı. Evet hani şeyden önce de söylüyor ön teste de söyleyebiliyor eğitim öncesi e, ama eğitim sonrası %98'e varan bir oranda. Evet. Böyle evet. daha aslında çok e, keskin farklar olan şeyler var kazanımlar var. Mesela çevre çevreyle ilgili hava, su, toprak bulut ve benzeri belli kavramları varlıkları açıklar. E, yine bunda da eğitim sonrasında bu %95'e e, varıyor bunun konusundaki farkındalık. E, rüzgar erozyonunun toprağa zarar verdiğini söyler. Hani bir yandan da belki temanın da çok e, uzun yıllarda hani bizim bildiğimiz ilk çalışma alanlarındandı. E, Çocuklarda belki bu konuda daha fazla bilinç olmasını beklerken, okulda da çok işlenen bir konu ama %20'de eğitim öncesi, eğitim sonrası %91'e çıkıyor. Evet. Ee... Bu bizim için önemli çünkü bir etkisi olsun, bir bir katkımız olsun. Bu anlamda çocuklarımızın doğayla buluşma ortamlarını desteklerimizi burada bir yere gitsin çok istiyoruz ve bu, bu bize onu gösterdi. Önemli, en az %90'lara varan bir fark hı hı, var hı. öncesi ve sonrası arasında. Bu da çok önemli bir rakam. Biz tabii buradan daha da ilerlemek, daha da geliştirmek için bu bulguları kullanıyor olacağız. Peki bir şey daha soracağım. Bu araştırmanın yapıldığı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri herhangi bir programa dahil oluyorlar mı şu aşamada? Yoksa bu arkadaşlarla bir araştırma çalışması yürütüldü. Ve hani be, belli bir eğitim çalışması onlar için de öngörülüyor mu diye bir sormak istiyorum. Merak ettim çünkü. Tabii e, okul öncesi grupla daha farklı bir projemiz çerçevesinde küçük bir araştırma yaptık. Onlarla Doğa Doğabahçe projesi yürütüyoruz. Pilot uygulama İstanbul'da beton bir bahçeyi e, ekolojik bir yaşam alanı ortamına çevirdik. Onu anlamak için orada da hani bize onu da ekleyeyim aslında. Daha küçük bir örneklememiz var orada ve daha bir tarama şeklindeydi, hızlı tarama. %77'si toprakla oynamayı çok sevdiğini söylediler hı hı. bize. Biz işte onu yaygınlaştırmak istiyoruz şimdi. Çocukların doğa bahçeleri olsun okullarında en çok vakit geçirdiği yerlerde. Bu araştırmanın yapıldığı okullara bir davet gitti. Minik demo programı her yıl Eylül-Ekim aylarında başvuru alır. Gönüllü başvurudur bu öğretmen, gönüllü başvuru yapar. Eğer okul öncesi ilkokul ise. Dolayısıyla şimdi hala alıyoruz ee, önümüzdeki bu, bu cuma sona erecek başvurular. O zaman şimdi hala yani başvurmak için. Önümüzde olursa da başvurabilirler. Evet bekliyoruz başvurularını. Ee, minik tema.tema.org.tr adresinden başvurabilirler. Ee, umuyorum ki araştırmanın yapıldığı okullarda ilkokullarda da bu geri dönüş olacaktır. Ee, ama bu bulguları biz e, kendi programlarımızı geliştirmek için de kullanıyor olacağız. Ortaokul öğrencilerini yönelik de yavru tema. Geçen sene pilot olarak uyguladığımız, bu sene ikinci pilotunu yaptığımız bir yavru tema programımız var. Hı hı. Ee, onun da başvuruları devam ediyor. Ortaokul e, dönemindeki öğrencileri de bu teklifi götürdük. Yani okullara ve öğretmenlere. Oradan da umuyorum geri dönüş olacak. Liseye yönelik e, çok farklı bir program hazırlama e, aşamasındayız. Bu yıl hazırlıyoruz. Şu anda e, lisedeki Lise öğrencileri ve öğretmenleriyle bir dizi toplantılar düzenlemeye başladık. Onların hem bu bulguları paylaşmak hem de onların çevre doğaya bakışları ve nasıl bir program istediklerini anlamak istiyoruz. O programı da önümüzdeki yıl, Eylül ayından itibaren açıyor olacağız. Onun çağrısını da web sayfamızdan ve sosyal medyadan duyurmuş oluruz mu? Peki Burcu sen de bahsettin hani İstanbul'da yaşıyoruz işte özellikle hani büyük bir metropol olmasından ötürü ve hani aslında belki fiziki koşulların zorluğundan da hani bu, bu alanlara çocukların erişimi çok gittikçe zorlaşıyor. Yani işte ya bir hönistede yaşıyorsa onun bahçesindeki çok kısıtlı bir alandan bahsediyoruz işte okul bahçelerinin özellikle hani bu 4 artı 4'ten sonra birçoğunun ne kadar daha da betonlaştığını yeni binalar eklendiğini de biliyoruz. ...hani aslında çocukların içinde bulunduğu koşullar gittikçe kötüye gidiyor. Ee, as şey Bunun bir reçetesi yok, yok eminim ama hani sana şöyle minik kaçış noktaları e, gibi bir soru sorsam. Yani e, gerek öğretmenler, gerek çocuklar kendileri için, gerek ebeveynler e, kendilerine nasıl minik kaçış noktaları yaratabilirler yaşam, yaşam alanlarında? Ee, i̇ki tane şey söyleyebilirim. Birincisi her ikisi de çok kritik tabii. Ee, ebeveynler olarak e, ya da sil toplum kuruluşları olarak ya da üniversite kurumları olarak ya da öğretmenler olarak, e, okul yöneticileri olarak bir kere e, çocuklarımızın hak ettiği okul ortamlarını tekrar onlara vermek ve sağlamak ve bunun için hı hı. elimizden ne geliyorsa onu yapmamız gerekiyor her seviyede. Burada belediye desteğini almak, milletim Müdürlüğü'ne bu talebi ısrarla, ısrarla söylemek çok çok önemli. Çünkü en çok akit geçirdikleri ortam olan okulun bahçesinin beton ve dört duvarı olması önemli bir sorun. Çünkü ona şu mesajı veriyoruz aslında. Hani işte bizim yaşam ortamımız burası. Hı hı. Oysa bizim yaşam ortamımız doğa, doğa. doğanın içinde, doğanın bir parçasıyız biz. Ee, bu tabi uzun ve zorlu bir süreç elbette ama e, biz işte geçen sene pilotunu yaptık Sultan Gazi'de Orhan Gazi İlk Okulu'nda İstanbul Milliyet Müdürlüğü ve belediyenin e, işbirliğinde e, yapılabildiğini de gördük. Tabi çok hani e, uzun süreçler ama çok kolay ve çok e, basit bir şekilde de yapılabiliyor. Dolayısıyla bunu talep etmelerini e, mutlaka önermek isteriz. İkincisi de e, Yapabildikleri ölçüde her gün, her hafta mutlaka yakındaki bir parka belli aralıklarla da İstanbul'un önemli nefes aldığımız ormanlarına, fundalıklarına, kumul alanlarına çocukları götürülmesi ve orada özgürce doğayı keşfetmelerine olanak sağlanmasının çok kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Ki aslında evet bir yandan giderek azalıyor ama hala toplu taşım araçlarıyla örneğin Kilos kumullarına gidip Ağustos'ta kum zambaklarını izleyip Belgrad Ormanı'na gidip şu anda açan güz çiğdemlerini görüp şehrin tam ortasında bile her sonbahar her ilkbahar üstünüzden geçen onlarca kartalın farkında olup yurtacı kuşu izleyip ee, i̇zlemek mümkün, hala mümkün. Dolayısıyla e, bu, bu yakınlıkla bu, bu olanakları sağladığımız ölçüde zaten desteklemiş oluruz. Bunu isiplememiz gerekiyor. Ee, sizin araştırmanızın sonucunda da çıkıyor galiba ee, Ebeveynlerde ve özellikle annelerde e, bilinç yükseldikçe çocuğun doğayla ilişkisi de yükseliyor gibi bir veri evet. var. Yani belki bunu sadece evet. anneyle kısıtlamamak gerekiyor ama hani araştırmada bu şekilde aslında ebeveynin oradaki e, tepkisi çocuğa açtığı alan onun duayla kurduğu ilişkiye kolaylı kolaylaştırıcı olması herhalde çok önemli çok çok önemli dört tane kilit araştırmalar da e, literatür literatürde bunu söylüyor dört tane kilit e, kişi kurum olduğunu söylüyorlar çocukların doğal ilişkisini güçlendirmede etken e, en önemli sebeveyinler aile hı hı. E, okul bir diğeri kurumlar, eğitim kurumları eğer çevre doğa eğitim programları uyguluyorlarsa bu da çok önemli medya hı hı. son devri kritik öneme sahip olarak ortaya çıktı ve öğretmen dolayısıyla hepsine burada aslında bir görevde çıkıyor ve ama evet araştırma anlamlı bulgu olarak bize özellikle bebeğinlerin anneleri söyledi ama annelerle kısıtlı olmak olmamak önemli hı hı. çünkü her birimiz bir bir aslında çocukların hayatında bir rol oynuyoruz. Ve o rolü nasıl oynadığımız da önemli. Bir şey daha eklemek istiyorum burada. Yani bu bu alanları talep etmeliyiz ve alanı alanımız yani yaşadığımız yeri tanımak ve yaşadığımız yerle bağ kurmak, ilişki kurmak önemli. Buna inanıyoruz, özellikle doğayla yani ya da kültürle ya da içinde bulunduğumuz toplumla, okulumuzla bu bağı güçlendirmek için de fırsat vermek gerekiyor. Evet. Şu ha, şu bir şey daha ekleyeceğim çok üzülüyorum. Lütfen. Şimdi aslında çevre eğitimi programları artıyor. Tüm dünyada da Türkiye'de de. Ancak doğayla ilişkilendirilmemiş olanların hı hı. aslında etkisinin daha az olduğunu biz e, literatür taramamızda gördük. E, doğayla ilişkilendirilen, yani çocuğun biri bir toprağa dokunduğu, ağacı sarıldı, özgürce... Yani kendisi ne istiyorsa, nasıl bir ilişki kurmak istiyorsa öyle ilişki kurabildiği e, ortamların olduğu bu, bu, bu tür e, programların... Etkisinin daha iyi olduğu, daha iyi sonuç verdiği bize e, literatür e, araştırmamızın bulgarından bir tanesi oldu. Aslında kendimizin çevresinde bir şey gibi değil, içinde olduğumuz bir şey olarak görmek galiba orada kıymetli olan değil mi? Çok çok çok kıymetli. Bu nedenle de e, işte, minik damayı kurgularken, içindeki etkinlikleri hazırlarken zaten hakikaten sınıfın dışına çıkacak, temas edecek e, etkinliklerin olması programların olması bizim için çok kritikti. Onun da e, orada da haklı olduğumuzu hem araştırma sonuçlarında hem de literatür tarzında görmüş olduk aslında. E, Burcucüm yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. E, programı bugün bir e, parça ile Senin programdan önce, program bitmeden önce eklemek istediğin, hani bunu da mutlaka söylemek istiyorum dediğin acaba bir şey olur mu? E, olur. <gülüyor> ne <Lütfen. gülüyor> Ee, okul öncesi ve ortaokul e, çünkü şimdi lisenimiz sözü değil ama e, lütfen e, sizi davet ediyorum özellikle minik tema yavru tema programlarını uygulamaya eğer ebeveynseniz okul öğretmeniyle iletişime geçerek öğretmenseniz okul müdürünüzle yöneticinizle iletişime geçerek e, bu programları e, sınıfınıza dahil edin çocuklarımızla paylaşmanızla olanak sağlayın aramıza katılın ama bunun dışında Başka herhangi bir, yani hani minik temayar temanın dışında da çok kıymetli programlar var. Ee, lütfen onları, onları dahil edin sınıflarınıza, uygulanmasına destek olun. Ee, bir de e, İstanbul'un doğasına sahip Hı. çıkalım ve buluşalım doğayla. Belgrad Ormanı'na, Kilos Kumulları'na, Ömerli fundalıklarındaki şu anda mosmor pembeye boyanmış Hı. durumda. Ee, buralara giderek, e, Eyüp'teki Meralara, buralara giderek... E, doğamızı doğamızda kavuşalım. Mümkün yani, olduğunca toprağa basın. Bu e, bunu herhalde söylemek isterim. aslında belki hani oralara gidemiyorsak bile en yakın çevremizde neler olup bittiğine işte senin demin söylediğin gibi üzerimizden geçenleri birlikte yaşadıklarımızı belki e, görmek bile her sabah başka bir gözle bakmak bile çok kıymetli bir şey olabilir. Çok kıymetli. Evet çok kıymetli. Burcu çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için ve araştırma için de senin adına herkese teşekkür edelim bütün Minik Tema ekibine. Biz, biz teşekkür ediyoruz bu, bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, yine Minik Tema'yla ya da tema ile yaptığınız çocuk ve doğa ilişkisi üzerine yaptığınız tüm çalışmaları söz küçüğünde duymak ve dinlemek biz çok isteriz. Eminim dinleyicilerimiz de isteyecektir. Çok teşekkür ediyoruz sana. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ağzına sağlık ve ellerinize sağlık e, araştırma içinde. Tamam. Hoşçakalın. Doğayla güzel bir, gün, bir hafta ve günler geçirmenizi diliyorum. Teşekkür ederiz Burcu. Sana da. Ee, bu haftalık da bir Söz küçüm programının daha sonuna geldik. Ee, Burcu Meltem Arık Akyüz e, Minik Tema'nın çocuk ve doğa ilişkisi araştırması üzerine konuştuk. Ee, önümüzdeki hafta yine bir Söz küçüm programında. Bizler Söz küçün ekibi olarak burada olacağız. Haftaya kadar Burcu'nun dilediği gibi doğayla iç içe ve doğayla birlikte kalın. İyi haftalar, hoşçakalın. Söz küçün Bir Çocuk Hakları Programı